Bir gün atölyede çalışıyorum, Hasan Ali Yücel geldi de merak ediyordum, nasıl adam geldi de. Diğer hoş adam, ne yapıyorsun dedi, işte kendi kitabını okuydu, kendi kitabını okuydu. Gelmiş ki on altı yaşımda ben, kendine bir tane kitabı var işte, ne okuyacağım ben, kendi kendine. Zaman geçtiğinde sonra, kırk yaşlarına doğru, bir eee Refai Bedrettin Saadi karışık bir eğitim yani o şeydi. Fatih Hotel'e Fatih Akademisi yüzüm öyle. Orada 7-8 sene Avrupa'ya gittik. Devrin zamanı otosavuf nere Fatih'te o çarşıda kahve vardı. Bir, yerde, bir gün oldu bir gün bir baktı var. Bir sonra Çanakkale'ye giderdi. Sesimiz çıkmazdı. Sadece dinlerdik. Ama çok şeyler vardı. Kendi hocadır bir şey aldık. Şimdi e, ah, Hasan Ali hani Ama Tamam, eee marketçi sensen orada marketçi aktif var gölpen İstanbul Üniversitesi'nde daha asistan eee doçent bayağı olmadı. Ama bugün profesüre değişme bu da başka. E, bu ne komünizmle suçlar. Biz de ortada biz kommis var milliyetçiler var. Biz mi bu komüni boz deyip Komünistler de barajcık falan böyle bir şeydi. Ama bugün anıyorum ki ya yok yok yok ne kommis ne gelecek. O bir milliyetçi savcılık geçiyor. Ne bugün komodor. Bu bizim solculara bugün zenginleri Bugün sadece milliyetçilik ve karşı, anti milliyetçilik, Türkiye, İslam'ı destekleyenler var. Diye milliyetçiler var. Türkiye, İslam var. De, var. Ee, Türkiye ve İslam'a sahip çıkanlar mı başlıyor? Onu komisyona mahkemeye hapse attı. Hasan Ali Bey de bakın, ne şey ya o dönemde apti bağı ve tibariye bağı. Bir tür bağrace de aynı. Devrimciler de var tin diye yaparlar. Burası da Bakraba dedece. Kösemali Beypondan mesele. Marsbek oldu. Apti vakki gördü, tanıyor. O yüzden o da burada dede. Ona da dedi ki ya hoca sen orada bu duramazsın. Mezhevi tercih etti. Ben de mezhevi aldım, o ha, ha, hapisteyken. Mezhevi ama adı kötüye çıktığı için komünist derken, hani insanın adı çıkana kadar dikkatli çıksan derler ya, ne yapalım dediler? Sultan Veled adına, son Veled Çerifi adına tercüme etti. Şimdi bu telefonu, bir etçeri mi dedi buna? Cimri, göğe. Ee, işte, diyor ki ya işte yurttur. Abdurrahim Bey tarafında da e, tasip etmişti falan. Yalan tabi ki. Abdurrahim Beyin kendi elinde çıkmıştır. Sonra şey bir etçeri son son çeri bir etçeri adına basılmıştır. Nasıl? Abdurrahim Bey. Abdurrahim Bey sonradan kendi yazdığı yere, bileyim bunu kimedi biraz farklı altı çeşit mesaj vardır. Tavsiye ederim onda oda oda kütüphanemizde bulunuyor. Yalnız o da aptik baki bey biraz e, kelimeler de kullanmıştır. Onun için biz mevzu bile onu tek tasip etmezler. E, bu güzel ancak baskı hataları çok yüksek. D'leri T yapmışlar, T'leri D, D yapmışlar, A'ları E yapmışlar, E'leri A yapmışlar. İyileri iyi yapmışlar. Onları boşluk diliyorum burada. Baba, Bu yoksa aslında çok güzel bir, bir dertilse. Fem kalbi bize var. Şekrişen Hoca'nın da Hoca'sıdır. Şimdi bunu söyledikten sonra başlayalım. Bugünkü dersimiz Muaviye. Doğru. bir 1300 yıldan beri içimizi yakan kavuran bir hadisenin kaderi şansı öyleymiş kaderi öyleymiş bugün halen de dıyanet analistler dolusu ama girmişler iş kader öyle bugün Hz Peygamberin korunmalarının sonu nasıl? Çünkü kibrit süsü döker insan. Fakir onu lanet anlar. Kimse lanet anlar, rahmet am diye bir şey yok ama fakirin zevki öyle. Kimisi rahmet anlar. Kimisi katıl, surat, surat, bak benden akıllar derim, başka. Ancak şimdi onun burada bir şey var. E, on, on beş saat boyutu bu da ona bahis var. Onun için e, bu kısa malumatı vereyim. Burada ona hakkında bir tarihi malumat daha okuz beraber. Şeytanın Muaviye'yi kalk namaz vakti diye uyandırması. Şeytan insanı namaz vakti uykudan uyandırır mı? İşte, muaviye gibi insan şeytan ile şimdi uyandı. Bu dehaset gibi. Ha Muaviye ni şeytana karşı nasıl geçit gösterdi sebebi bu. Yoksa bizim pirimiz de müthiş bir Alevi dostudur, Alevi meşşef bir insandır. Alevidir demiyorum ama Alevi meşşef bir insandır. Zaten bir tarık Alevi meşşeflidir. Bir iki haricinde Alevi meşşeflidir. Haberde varit olmuştur ki, müminlerin dayısı olan abiyet. Köşkünde ve yatağının üstünde uyumuştu bu muhabirinin Şanlıkev alimiyet, yani şey emir oldu zaman terbiyeden sonra tabi ama bir hatta görmüş uyumuş. Burada şöyle bir şey işte, diyor, diyor ki, gibi burada müminlerin dayısı, dayısı da, dayı bizim Türkçe kelime kabatası falan burada bir denildi dayı. Mesela yaşlı bir erkek görseniz, daki diki de, evet siz de amca görseniz. Amca, baba görseniz. Veyahut da bir hanım, yaşlı bir hanım görseniz, ona da teyze diyoruz, halat hala demişsiniz. Teyze diyoruz, ben hiç e, e, hala diyeni veya daki diyeni görmedim. Yani, ya, ya teyze, ya amca görseniz. Onlar da tatlı görseniz, bir de tatlı görseniz, amca, baba görse, teyze, ana, ana, ana görse, ikisi de e, yeğen torunlarına sahip çıkarsın. Bugün Hazreti Pir'in ona müminlerin dayısı demesi diye bir yerde ona taksir <gülüyor> edemez demektir. Haber varlık olmuştu ki, müminlerin dayısı olan Muaviye, köşkünde ve katak odasında uyumuştu. Hazreti Pir'in Muaviye hakkında müminlerin dayısı demesi, hemşiresi şiresi Habibe, kız kardeşi Radül Alhan'ın Alhan Resulullah'ın haremlerinden olması onunla evlendi. olması ve ı Tahirat Ezvac-ı tahirat, temiz zevceler Hz. Peygamber'in hanımlarına Ezvac-ı denir. Tahir temiz. Ezvacca zevcenin çoğulu. Ezvac-ı denir. Büyümününün anası bulunması dolayısıyla değil ve onların biz de Büyümününün anası ilk işe Hazreti Hatice'dir. Sadece Hazreti Peygamber'in de evliliklerinin çoğu siyasidir. Ve de ictimailidir. Yalnız Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe ile severek evlendi. Öbürleri daha önce de, de öyle sürünmesinde mesela eşi Bedir halinde. Öldü, üç yıl kaldı. O fakir kalmasın diye. Onunla evlendi. Efendim, kimisi siyasi, siyasi veyahut da Mekke'de maddi gücünü kuvvetlendirmek. Mekke'nin e, meşhur aileleriyle, büyük aileleriyle onları izdivaç akrabalık kurup taraflarını çoğaltmak. Bir de e, güçlü insanları İslam'ı Marti gücüne dayanırmak içinde, onlar da, onların yakınlarıyla evlilik ve yeni kızları onlar evlendirmiş. Hazreti e, Hazreti Peygamberi iki kızı Rukiye ve Ummahan derim. E, Hazreti Osman'la evlendi. Onun sonunda Zinure'in iki e, iki tane mücevher gitmesinde on da evlendi. Ama yani onu Peygamberi çok çok evlendiren diye dediler. Bakın eminle oldu. Veyahut da askeri bir halde kadınlar esir oluyor, onları da dağıtırıyor. Çok güzel bir, bir bir hanım var. Bütün oğlu onunla, onu, onu bana ver, onu bana ver derler. Baktı kavga çıkacak. Yine emir geldi. Sen evlen geldin. Yani Maria. O da onu evlidir. Yani evliliklerin yüzde sekseni şeyidir, yüzde doksanı. E, siyasi eee sosyal şeylerden de İslami kuvveti, İslami maddi kuvvet kazandırmak için de. kendisi sadece eee dedim ya Hz. Hatice ki kendisi çok çok yaşlı, o 25 40, 40 yaşındaydı. Hatası 40 44'lerinde. Eee onunla evlendi. Bir de evet. o Mekke'de süylüdür. Eee bizim dede efendi Ali ay Hüseyin dedesi Mekke'de. Ee, diğerleri bir de Hazreti e, Ayşe. O da Hazreti e, Ebu Bekir birçedir. Onunla sebebi evlendi, eş onları seçti. Diğerleri siyasidir. bir da işte İslam'ın kuvvetlenmek için Onu bilin de o tenkitlere böyle cevap verirsiniz. Muaviye, Uhud ve Hende kazalarında düşman ordularını komanda etmiş Ebu Sübyan Umut'un birilerinden. Bin Harbi'nin küçük oğludur. Anası Hint de Uhud Hz. Hamda'nın ciğerini işli koparmış ve çiğnemiş. ise de yutlamamış. Bundan dolayı da Akribet-i lakabı almıştır. Yani ciğer ile manasını almıştır. Lakabı ne? Peygamber Efendimiz'in dini İslam'ın iktidarı başlarında şiddetli düşmanlarında bulunan bu aile içinde Ebu Sübya'nın kızı Ümmü Habibe adetleri, kocası Abdullah bin Harç ile beraber Müslüman olmuş ve zevciyle. Habeşistan'a e, e, gitmiş bir, bir kısımlar, Hazreti Peygamber izin aldılar, kendisi gönderdi, 70-80 kişi kadar bir grup. E, Edeyim mi? 70-80 kişi kadar vardı. Bir grup Habeşistan'a gitti, Habeşistan Kralı'nın devrası, onları çok iyi karşıladı. Sonra bunlar almak isteyen, isteyen, karşı tarafı adamı kovdu. Bu benim misafirimdir dedi, kim alamaz. Abdullah oğla Hristiyan olarak öldü, din değiştirdi. Ümmü Habibi İslam'da sebal etti. Sonra Trabbu Risalet'te, Peygamber Eklil'in tarafından Amr İbni Mümey'e Medine'ye getirildi ve az e ı arasına girdi. Hazreti Peygamber onunla evlendi çünkü onlar emir verdi. Habisine gidildi, muhteşemiz tehlikede giden. Fethi Mekke esnasında Ebu Sibyan ile Karası oğulları Yezid ile Muaviye Müslüman oldular Mekke'nin Fethi'de. Kılıç korkusunda onlar Müslüman oldular. Aslında Müslüman falan olmadılar. Şimdi bu da çok büyük bir tarih hastalık var. Bu ne? Gazasındaki Tani Mekke? Fakat Efsun son zamanlarda yaptığı harplerde birisi. Bu ne gazastık karimetlerden yani düşmandan elde edilen mallar. Bu mallardan para var, bulma hak, hak var, hak köle oluyor, kadına ciyari oluyor falan, böyle mal paylaşılıyor. O, o da kanun göre. Müslüman olmayız diye Müslüman ol da bu ne gazastık karimeti erkeklerin her birine yüz deve. Onun üzere o ailede 300 deve İslâm bulundu. Hayrettir değil mi? E, Eylül son derece düşman. Bir aile peygamberini nerede bulsa diyecekler. Onlara 300 değer veriyor. Ama demin dediğim gibi o aile çok kuvvetli bir aile Mekke'de. Dediğini yaptırıyor çok yüce aile. Onları İslâm'a kazandırlar. Bu itibariyle Gerek evsübeyen, gerek oğulları münevve kulüp Yani e, o garimetler fazla para aldı, para garimeda aldığı zenginleşenlerden. Manasında. İslamda sabit kalmaları ya sırasında hale getirmeni için kendilerine böyle istinat verilmiş olanlar münevve kulüp dendir. Şimdi Mekken'in fethi sırasında. E, Hazreti Osman bundan akpinisi değil. Ben Hazreti Kegan de, derim. Ukuta gittiyse amma ağlar deri. Hazreti Hamza küçük ya en, en, en güçlü güç, zaman güç zamanlarında Hazreti Hamza nasıl kibir olmuş bir insan ağlamış. Hazreti Osman'ın isterler üzerine, onlar ona ona ona ona diyorlar. Ama Hazreti Osman'ın isterdi karşısında dayanamıyor. Abdülmecid niye öde? Açırım gibi şeylerden, ne yani da sahken cennetler ve Hazreti Peygamber'e de büyük maddi yardımda bulunan bir insan. Zorluk bize Kur'an kiran toplayanlardan ve dağıtılanlardan. Hazreti Osman'ın ıslahı üzerine bunlar Abdülmecid'e bakar şu şeyler gözümü görmesinler, gözümü görmesinler. O nasıl bu nasıl öyle, şimdi bu Muhavveye sır kâdi bir sayanlar vardır. Yani Kur'an kelimesi, Hazreti Cevvahî vahiy geldiği zaman hadi peki onun bir birine kaydedin. Sır kâdi bunlar. Kur'an ne yani. ee, zaman? Bunu sır kâdi bir sayanlar var. Fakat bir kısmı da depo bekçisi yapmış adı peygamber buna, başında arkada casus var. Ne yaptı ne? Bir bir bildiriyor ki zarar olmasın diye. Yani arkasına casus koymuş. Böyle bir <gülüyor> ama bazı <mazlum> müfitler, ifradlar <gülüyor> bunu sır, sırt katibi diye dense ederler öyle muamele ederler. Fakir bunun sırt katibi olduğunu zaten yok hani birtakım muhabbetler öyle büyütmek için sık yapar derler. Fakat mete metkep eti metkeden Mekke de metkelif edinden Bunlar tamlamalarda, hani bize tamlama demiş ya, e, Mekke'ne fethi demez ya, fethi Mekke. Rabbim Tadir'le. Esasında Ebu Sübyan ile karası Hint ve oğulları Yedid ile Muaviye, eyvallah, perası falan seversin. Müslümandır. Muaviye'nin lehinde ve aleyhinde olmak üzere birçok sözler, söylenmiş, hâlâ söyleniyor. Hatta yakında bu köhne bayıs tazelenmiştir. zaman, Bu genel tazelenmiş bayıs yani bu zaten bitmeyecek bir hasedir. İyi Kıyamete kadar sürecek bir haseddir. Köhne bayıs yani bu eskimiş bayıs tür yani şey, şey kalmış. Leğinde söyleyenler kendisini sehabi yani Peygamberi görmüş mesela mesela kari sehabi değildir görmedi görmedi ama onun vardı inandı ta yemeden geldi görmü için evde yoktu annesi hemen görge ev geldirmiş gel. yani son anda gitmişti görmediği için sevden sanıyorlar ama sayısından, verir, saymasından onun kokusunu da yemenden almış. Buna neyini söyleni kendisi sahibi bunu ileri sürüsüze kefiliyse an eti beti diliyim tutup fazla şey konuşmayın. Manasında kefiliyse an. Tarz bunlar, neyini söylenirse tarihi bakalan cikeder hakkında atar tutarlar. Çünkü Arjyede bir iki tarike tarzinde hepsi muhabeye karşıdır. Nafsiyeler onun taraftarlarıdır ama içinde de bazı e, kaç olanlar var. Ama bu muhabede ona, e, onlar gitti, onlar gitti camiye öbürler gitmezler. Mesela bir sene onlara muhabbet olduğuna, gitmezler. Fakir de bunların birisi aslında. İnsanların bir Allah'a, bir de insanlara karşı vaziyetlere, durumları vardır. Allah'a karşı olan vaziyetine karışılmaz. Allah inancı, neyse o. Biz ne? varsa görür, cezası çeker. Kimse efendi ile kulun arasına giremez. Allah efendi, kul, kul. Fakat insanlara karşı olan bu vasiyeti, özellikle tarihe karışmış olanların hayatı, lisanı edep diye bir edepli bir lisanla, uygun bir lisanla muhakeme edilebilir. Şimdi onun tarihi vakalarına kısaca bahsedelim. Burada muaviye hakkında öz, yani tarifi gelir, merak edenler e, İslam tarihi vardır biraz da ilk ilk devir tarihi vardı o, o da vardı bunlar okunur Muaviye asıl saadet saadet asıl teyzem efendimizin bulundu odu asır vahiy zamanları vahiy kitapları hizmetinde haçlı Ebu Bekir devrinde, Suriye komandanları Halid bin Berit bu Halid bin Berit de Kutperes ama İslam'a karşı çok yumuşak davranmıştır. Harp para, bağımın esirlere böyle şiddete davranmamış, onlara güler bir ses Allah'ın kılıcı derler. Müthiş bir kumandan. Halib ile Ebu hmm. Beyden bin Cerrah'ın manyetinden bulunmuş. Bu Yezid dene herif de Mısır'daki olduğun başta bulunmuş. Ama zaman değişmiş. Onlar bu başa gelmişler. Kardeşi gezit bir Süfyan, yani bir Süfyan'ın diğer oğlu, Yezid'in kardeşi, Şam varisi tayin olmuştu. Hz. Ömer zamanında gezit ölünce, asıl Yezid, yani o Kerbala yaşatan ölünce Muaviye onun yerine geçti. 20 sene kadar Şam valiliği bulundu. Serbest sahibi oldu. Deptebe ve darat tertip etti. Deptebe, Hüsnü Şençerak, darat da uğursuz, pis, fena. E, servet olur, fena olur. Ona e, servet darat denir. Kötü servet. Tertip ettiği Hazreti Ali makamı ilafete, halife olduğu zaman son son halifedir. E, geçince onun Cemel Vakası ile meşguliyeti fursal iddiaz etti ve Cenab-ı Murtaza'nın Murtaza Hazreti Ali'nin yakabı, seçilmiş demektir, beğenilmiş, seçilmiş Murtaza. Nasıl Hazreti Ebu Bekir Sıddık denir, Hazreti Ömer Farut denir, kadavetti. Hazreti Osman'a iki Peygamber'e iki kızıyla evlendiği için iki cevahirle kebende manasında efendim Hazreti Ali'de müfteza yani beğenilmiş, seçilmiş. Allah tarafından beğenilmiş, seçilmiş manasında. Bu cemal vakasını bilmem bilincim kısaca anlatayım. Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün bir savaşta oraya Hazreti Ayşe de gitmiş o savaşa. şey. Dönüşte Medine'ye gelirken Hazreti Ayşe yolda müsaade istemiş. Ee, bir defa hacet yapmak gözünü duymuş. Kervanına ayrılmış. Kervanımızı yürümüş gitmiş. Hazreti Peygamber demiş ki git, ya gelmedi git bakalım. Ne oldu bu Hazreti Ali gidiyor. Hazreti Ayşe gelirken görüyor. Yanında geçiyor Peygamber'i o böyle de Bu dedi dedi kodu sebep oluyor. İşte Cemal vakası bu deve. Cemal deve demektir. Eee deve vakası. Hazreti, Hazreti Ayşe'ye deve bindirirken geliyor. Eee tabii dedi kodu ayıp kaçıyor. Peygamber'den çok çok dili hatta ayrılma radde ne var. Hazreti Ayşe babasına emni diyor. Bir Peygamber'den çok çok üzülüyor bu hanşeye ki bir mücevherdir. Eee bir, bir, bir, ee, e, e, bir değiş, değişiklikler de oluyor. Allah Allah'a Allah yardı. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Nedir bunun eseriydi? Ve Ayşe Hazreti Ayşe'den şükrülmeye bak ki Hazreti Ali en yakın. Ve de Hazreti Peygamber'den sonra gelen en büyük insan. Esel Ali Hazreti Ali'nin şey vardır. Ben her peygamberle geldim. Hazreti Muhammed'de zahir oldum dediği çıktı. Edebiyata da gelmiş. Nihayet ağa ağa indiriyor. Sen diyor yanlış düşünürsün desin. Ölmüşe olma dediğiyle. Yani Siz zannettiğiniz gibi hırs olmadı. Onu sonra öyle tekrar eski haline dönüyorlar. Cemal vakası hala muhakkak anlatılır. İstanbul'daki vesvese dip dip dip dedi onun Cemal Vakası'yla meşguliyetini fırsat itiraz etti. Fırsat bildi buna. Ve Cemal ı Murtaza'ya biat teklifini safsatladı. hazret Ali e Plakat Makamı'na gelince devin büyük devri, büyük aileleri ya siyasiler gelip ona biat ederler yani. onun halifini tanırlar. Tanırlar. Yani Cemal Vakası'ndan sonra Şam'daki taraftarlarına, ha, sapsak da yani hafif Ali'ye birad etmedi, dedi. Cemal Bakın'dan sonra Şam'daki taraftarlarına ve kuvvetlerini güvenerek İslam o zamanlarda ayrılmaya başladı. Hazreti Ali'ye istihar etti. Hatta Karayip'ten, kayıp, tuhaf, tuhaf olmak üzere cenab Ali'den Hazreti Osman'ın kanuni davaya kalkmıştı. Hazreti Osmanlı'nın kalbiyle Hazreti Ali'nizlerle kadar alakası yok. Emreç'in Peygamber'in damatları, kayın babası, ne oluyor? Yok, damat oluyor. Damatlı tabi, ipi közüle eve damat oluyor. Sırf bir merkezi, Sırfı bugün Suriye sınırları işte kalmış, Türkiye'ye yakın bir merkezi. E, Harbi de meşhur e, şeyde orada sığırlı, e, ne bileyim, İsrail karani, IVSA karani. Otur tutul dese başı. Şeye gidiyor. Kimi 0 harfine şey de oluyor der. Kimise eee Azaybaycan seferinden dönerken o Siirt civarında bir savaş yapılmış. O savaşta şehit düşmüş. Zaten Sırp'in Siirt'e çok yakın. Orada da demiş. Güzel bir camisi var. cami Hocam, işte türbesi var. Diğer işte bize otel falan yapmış da çarşı kurulmuş, kocaman bir çarşı şehir Şehirde Beş 5-10 tane türlü dağlarda. Ee, Orada şehir yok. Şehir olmuyor, bir yerde. Bakın, Ganyer Çarşısı. Sihirt'te 40, 40, 40 kilometre, 42 kilometre yakın. Öyle Van, Sihirt, diğer bakanası bir yer. Tilla diyorlardı dedem. Siirt Sihirt Tillo'da diyorlardı. Veysel Şimdi, de. derler, Birkaç tere bahis var ama hangisi inanesen inan artık, biz de, ben burasını de ee, vesaire, ben, diğer işleri başkanları yazısı var bana. Ee, Sıfır bin de öldün diyene, orada gömül diyenler var.